Benim eski arkadaşlarımdan bir Muharrem diye kardeşim vardı, kabri cennet olsun. Böyle yağmurun yağmadığı güz, köye gider, tohumu atar, gelir, boynunu büker, böyle derdi. Hocam tohumu kuruya attık, Allah'ın rahmetinden başka bizi kimse kurtarmaz derdi. Eğer rahmet yağarsa, toprağa rutubet gelecek, o rutubetle buğdaylar, arpalar, yulaflar...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 Hiç maksudunu vermez mi hiç diyor şair. Hiç maksudunu, maklubunu, muradını vermez mi hiç Mevla? Bekliyor böyle bir yalvarış ve yakarışı.